Huzur billah ve şeytanın recimi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi en son iman kitabında namaz bölümüne geldik. Namaz terk eden kişinin durumu. Bir önceki dersimizde neyi anlatmıştık? Ensar'ı sevmenin, Hz. Ali'yi sevmenin imandan olduğunu, bunlara boz etmenin küfür ve nifak olduğunu anlatmıştık. Şimdi ise işte namaz, namazın daha önce namazın İslam'ın direklerinden olduğunu okumuştuk. Şimdi ise namazı terk eden kimsenin durumunu okuyacağız. Namazı terk eden kimsenin durumu. Ebu Hureyre radıyall radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ademoğlu Kur'an'ın değişik yerlerinde geçen secde ayetini okuyup peşi sıra secde ederse şeytan ağlayarak oradan uzaklaşıp Vay haline! Adem oğlu secde etmekle emrulundu. O da hemen secde etti. Dolayısıyla cennet onundur. Ben de secde etmekle emrulundum. Fakat ben secde etmekten kaşındım. Dolayısıyla benim için cehennem var der. Diyanine. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kişi ile şirk ve küfrün arasında sadece namazı terk etmek vardır. Şimdi arkadaşlar, bugünkü mesele namazı terk eden insanın durumu. Şimdi hepiniz biliyorsunuz ki namaz Allah azze ve celle tarafından Miraç'ta hicretten yaklaşık bir iki yıl önce başta 50 vakit olarak farz kılınmıştır. Daha sonra Hz. Musa'nın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı uyarmasıyla Peygamberimiz tekrar Rabbinin huzuruna çıkmıştır. Bir defa, iki defa, üç defa derken namaz beş vakte düşmüştür. Namaz aslında Allah Azze ve Celle'nin müminlere bir nimetidir. Neden dolayı müminlere bir nimetidir? Çünkü insanoğlu gafil olduğundan dolayı insanoğlu sürekli unutkan hatta insana insan denmesinin sebebi bazılarına göre e, nesiyeden geliyor insanın kökü. İnsan unutkan olduğundan dolayı insan, insan diye isimlendirilmiştir. İnsan Allah'a verdiği sözü unutur. Sürekli Allah'a verdiği sözü unutur. Allah Azze ve Celle günün içinde beş tane ayrı vakitte, günün çok güzel yerlerine dağıtarak kişinin Rabbini hatırlaması için ona bir fırsat vermiştir. Onun önünde işte ona hamd etmesi için, onun önünde secde edip kendi zilletini anlayabilmesi için insana aslında çok çok büyük bir fırsat vermiştir. Her bir insan sadece günlük beş vakit namazın dahi kıymetini bilirse, bunları yerinde değerlendirirse, bu dahi insan ahlaki olarak bir yerde kalmasına, sürekli imanın artma, imanının artmasına yeterlidir. İşte ve Peygamber aleyhissalatü vesselam dinin esaslarından saymıştır, dinin direği diye isimlendirmiştir namazı. Burada da gördüğünüz gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kılmayan insanın namaz ile kişinin arasında şirkin olduğunu bize bildiriyor. Yani namazla insan arasında, namazla şirk arasında insan ile, hepsi karıştı birbirine, insan ile şirk ve küfür arasında sadece namazı terk etmek vardır diyor Peygamber Şimdi bu meselede ulema ihtilaf etmişler. Yani namazı kılmayan insanın durumu meselesinde, bu İslam'ın esaslarından olan rüknü terk eden insanın meselesinde ulema ihtilaf etmişler. Şimdi ittifak edilen yerler var, ihtilaf edilen yerler var. İttifak edilen nokta şu. Kişi eğer namazın vücubiyetini inkar ederek namazı kılmazsa bu insan kafirdir. Yani bunda icma var. Diyelim bir adam dedi ki ben kesinlikle şey yapmıyorum. Ben namazın varlığına inanmıyorum dedi. Veyahut da namaz vacip değildir dedi. Bu adamın kesin kes e, bu adamın kafir olduğu... Kesindir. Ama diyelim bir adam dedi ki ben namazın vacip olduğuna inanıyorum. Fakat tembelliğinden dolayı namaz kılmadı. Yani adam namaz vaciptir diyor. Fakat ne yapayım diyor yani ben namaz kılamıyorum diyor. Allah beni affetsin diyor. Ha, bu insanın durumu ne olacak? Bu insanın durumu nedir? Bu insanın durumu alimler arasında ihtilaflıdır. Birinci grup alim. işte İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ebu Hanife... Ve genelde bunların metodu üzerine gidenler, namaz kılmayan insanın kafir olmayacağını, fasık olduğunu söylemişlerdir. Yalnız namazın terkinin en büyük günah olduğunu söylemişlerdir. Yani işlenebilecek en büyük günahın namazın terki olduğunu söylemişlerdir bu alimler. Bir de bunun yanında İmam Ahmet, İbrahim el-Nekai, Süfyan el-Sevri, ondan sonra Abdullah ibn Mübarek, aynı zamanda i̇bn Hazm'ın naklettiği Abdurrahman ibn-i Avf sahabeden, İbn-i Mesud, Ebu Hureyre, Hazreti Ömer, i̇bn Ömer ve benzeri sahabeler de namaz kılmayanın kafir olacağını söylemişlerdir. İmam Ahmet de bunların içerisinde. Zaten onun mezhebi bu fikirle, bu görüşle meşhur. Bunlar da namaz kılmayanın, e, tembellikle namaz kılmayanın yani vabucubiyetine inanıyor fakat namaz kılmıyor. Bu adamın kafir olacağına inanmışlar. Bu adam demişler İslam dininden çıkar. Şimdi iki taraf da kendine göre bazı naslara yapışmış. İki taraf da kendine göre bazı delillere yapışmış. Şimdi iki tarafın delillerini şöyle bir zikredecek olursak, namaz kılmayı terk, tembellikle namaz kılmayı terk, küfürdür diyenlerin delilleri. Bunların birinci delilleri, Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetler toplulukudur. Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetlerle namaz kılmayanın, küfrine delil almışlar. Bunlardan bir tanesi tövbe suresinde iki defa geçen feintabu ve akamus salate ve aatabuz zekate fakallu Eğer onlar namazı, onlar şirkten tövbe ederlerse müşrikler yani şirkten tövbe ederlerse namazı kılarlarsa zekatı verirlerse onları bırakın, onları öldürmeyin diyor Allah. Diğer ayette fe ikhwanukum fiddin. Eğer şirki bırakır, namazı kılar, zekatı verirlerse onlar sizin dinde kardeşlerinizdir diyor Allah Azze ve Celle. Bunlar diyorlar ki Allah Azze ve Celle İslam kardeşliğini ve onların müşrikler zümresinden çıkıp onları öldürmememiz için üç tane şart getirmiş diyorlar. Bir, şirkten tövbe edecekler. İki, namazı kılacaklar. Üç, zekatı verecekler. O zaman diyorlar, şirkten tövbe etmek neyse, ne mesabedeyse namaz da nedir? Namaz da o mesabededir diyorlar. Namazı kılmayan kâfir olur diyorlar. Başka bir ayet-i de melekler Müddessir suresinde bazı insanlara soruyorlar. Ma saleke kum fi Sizi ateşe ne sürükledi diyorlar. Onlar da diyorlar ki lem nekum minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Bak diyorlar demek ki insanın namaz kılmaya, kılma kılmıyor olması kişiyi cehennemin içine götürür ve Ayetin devamında bunlar diyorlar ki ve kunnannu kezzibu Biz din gününü yalanlardık. Öyle değil mi? Yani kalu male fi saqar? Kalu lem min al-musallin ve lem al-miskin ve kunna nakhudu al Değil mi? Ve Size ateşe ne sürüklediler? Biz namaz kılmazdık. Biz fakiri doyurmazdık. Biz söze dalanlarla beraber boş işlere dalardık diyorlar. Bir de ne? Bir de biz din gününü yalanlardık diyorlar. Din gününü yalanlayan insanın hükmü nedir? Kafirdir. Demek ki insan bu namaz kılmayanlar kimlerle beraberdir? Namaz kılmayanlar kafirlerle beraberdir diyorlar. Yine Meryem suresinde bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا diyor. Onlardan sonra bir grup insan geldi, onlar namazı zayi etti diyor Allah Azze ve Celle. Yani... E, müminlerden sonra gelen bir grup bunların namazını yapmışlardır. Bunlar namazı zayi etmişlerdir. Bu ve benzeri bazı ayetlere dayanarak bu alimler diyorlar ki namaz kılmayan insan nedir? Namaz kılmayan insan kafirdir diyorlar. Bu bunların Kur'an-ı Kerim'den delilleri. Yani namaz kılmayanın kafir olacağına dair deliller. En kuvvetli delilleri de Tövbe Suresi 5 Tevbe Suresi 5 ve bir de hemen karşı sayfasında var olan, eğer onlar şirki bırakır, namazı kılar, zekatı verirlerse dinde kardeşlerinizdir veya onların yollarını bırakın diye. İki, bazı hadisleri getirmişlerdir bu e, alimler. bu hadislerle ne yapmışlardır? Namaz kılmayanın kâfir olacağına delil almışlardır. Bunlardan bir tanesi önünüzde olan hadis. Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Açık bir şekilde namaz kılmayanın küfür olacağını beyan eden hadisleri delil almışlardır. Veya Peygamberimiz diyor ki, Ahdul Lezi Beyne Naba Beynehum Asala. Femen terakeha fakat kefer. <gülüyor> Bizim ile onlar arasındaki söz veya fark namazdır. Namazı fark eden, namaz terk eden ne olur? Namazı terk eden kafir olur diyor. Bu hadislere dikkat ederseniz eğer namaz kılmayanı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde kafir olacağını beyan ediyor. Namaz kılmayanın açık bir şekilde dinden çıkacağını ne yapıyor? Namaz kılmayanın açık bir şekilde dinden çıkacağını bize beyan ediyor. Bir de bazı hadisler var. Peygamber vesselam mesela ne diyor? Hepinizin bildiği bir hadis. مَنْ ve صَلَّ صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ ve وَأَكَلَ ذَب۪يحَتَنَا فَهُوَ muslim. <مُسْلِم> Kim bizim namazımızı kılarsa, bizim kestiğimizi yer ve bizim kıblemize yönelirse, o adam Müslümandır diyor Peygamberimiz. Bak diyorlar, bir adamın Müslüman olabilmesi için ne lazımdır? Bir adamın Müslüman olabilmesi için bizim namazımızı kılması lazımdır ki Müslüman olup Müslüman muamelesi görsün diyorlar. Yine hepinizin bildiği bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Umirtu en uqatil hatta yeshadu al la ilahe illallah ve anni muhammadan rasulullah ve yuqimu salah wa yuatus zakah fa in fa'alu zalika ase ben insanlar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve yavutu en la ilahe illallah ve benim Peygamber olduğuma şehadet edinceye kadar, namazı kılıp zekatı verinceye kadar onlarla ne yaptım? Savaşmakla emrolundum diyor Peygamberimiz. Eğer bunu yaparlarsa mallarını ve canlarını benden ne yaparlar? Korumuş olurlar. Namazı kılmayı da kişinin müminler safına geçip kişinin malını ve canını korumasına ne yapıyor Peygamberimiz? Delil olarak getiriyor. Yine başka bir hadiste adamın biri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bir ahlaksızlık yapınca Peygamberimizin kolundan tutup çekip adil oley Muhammed deyince sahabe bunu öldürelim ya Allah diyorlar. Yani Peygamber'e bu sözü söylemek küfür biliyorsunuz. Adil oley Muhammed ne demek? Peygamberimiz ne diyor? Olabilir ki diyor bu adam namaz kılıyor. Yani o, olur ki bu adam nedir? Namaz kılanlardandır diyor Peygamberimiz. Alimler ne diyorlar? Alimler diyorlar ki bak demek ki e, namaz kılmayı peygamberimiz bir insanın öldürülmesine, yani İslam'ına ne getiriyor? İslam'ına delil getiriyor. Tabii bu sonda saydığım hadisler hepsi ihtimalli hadisler. Yani açık bir şekilde buradan namaz kılmayanın kâfir olacağı çıkmaz. Bunlar nedir? Zannî hadislerdir. De delaleti zanlı olanlardır. Zannî olan hadislerdir. Birden fazla manaya gelen hadislerdir. Sadece birinci grubun delilleri olması hasebiyle zikrediyorum yani. Yine bir hadis-i Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, Kim namazın üzerine men hafaza alayhissalavati, kim namazları muhafaza ederse, namaz kıyamet gününde ona bir nur olarak ve ona bir delil olarak gelecektir. Namaz kıyamet günde ona bir nur ve delil olarak gelecektir. Kim de namazlarına muhafaza etmezse, namaz ona ne nur olacaktır, ne delil olacaktır ve o adam Harun e, Karun ile ondan sonra Ümey ibn Halef ile beraber diriltilecektir diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam namaza muhafaza etmeyen adamın Karun ile Ümey ibn Halef ile beraber diriltileceğini söylüyor. Bu da bize neyi gösterir? Bu da bize gösterir ki namaz kılmayan insanın yeri kâfirlerin yanıdır. Hadislerden sonra bu alimler e, sahabe sözlerini delil getirmişler. Mesela Tirmici'de rivayet edilen Abdullah i̇bn Şakik'in rivayetinde, bazen kendinden bazen Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Resulün sahabesi diyor, namazın terkinden başka bir amelin terkini küfür görmezdi. Yani namazın terkini bunlar ne görüyorlar? Namazın terkini vesselam'ın sahabesinin küfür görüyorlar. Şimdi Resulün sahabesi demesi, umumiyet ifade ediyor. Öyle değil mi? Namaz kılmayan kafir değildir diye. Bir sahabeden de bu anlamda görüş gelmediği için bazı alimler sahabenin bu konuda icmasının olduğunu iddia etmiştir. İbn Hazm gibi. Ha bu icma olur mu peki? Bu söz icma olmaz. Öyle değil mi? İcmada ne lazımdır? Sarahat lazımdır demiştik. Yani sarih olması lazımdır. Üzerine ittifak ettiklere de bir konuda bir muhalif bilinmiyor. Muhalifin bilinmemesi bunu olur sukuti icma olur. Sukuti icma kendi zatında zaten nedir demiştik? Sıkuti icma, icma zaten kendi şeydir, ihtilaflıdır. Bazı alimler kabul etmiştir, bazı alimler ne yapmamıştır? Kabul etmemiştir. İcmanın icma olabilmesi için o zamanda yaşayan bütün alimlerin onun üzerine ittifak etmesi lazımdır. Ki bu da ne değildir zaten? Mümkün değildir demiştik. Ondan dolayı ne diyorlar bunlar? Bu rivayeti getirip bu konuda sahabenin icması vardır diyorlar. Ayrıyeten fert fert sahabenin bazı sözlerini getiriyorlar. Mesela Hazreti Ömer diyor ki la hazza lil islam la hazza lil mer'i fi'l iza salah. Kişi eğer namazı terk ederse onun dinde hiçbir payı yoktur diyor. Ebu Derda İbn Mesud gibi sahabeler la imana men la salat le la dine men la salat diyorlar. Namazı olmayanın dini yoktur. Namazı olmayanın imanı yoktur diyorlar. Ve bu konuda sahabeden buna benzer bazı Ebu Ureyre'den ve diğer sahabelerden buna benzer bazı nakiller getiriyorlar. Yani namaz kılmayan İslam dininde payının olmayacağı, namaz kılmayanın zimmetin olmadığı, Allah'ın koruması, Allah'ın zimmeti namaz kılmayanın üzerinden kalkacağına dair bir grup ne yapıyorlar? Sahabe sözü getiriyorlar. Ve biraz da seleften, tabiinden ve etba'u tabiinin çoğunluğundan bu görüşü getirince ne diyorlar doğal olarak? Peygamberimizin övdüğü ilk üç nesilde en belirgin görüş namaz kılmayanın kâfir olacağına dairdi diyorlar. Bu namaz kılmayanın kâfir olmayacağına dair görüş daha sonradan yayıldı ve şuyu buldu diye bir iddia ortaya atıyorlar. Ve bizim de, şimdi namaz kılmayanı tekfir etmeyenin delillerini de söyleyeceğim. Bu delillere baktıktan sonra tercih ettiğimiz görüş nedir? Namaz kılmayanın kâfir olacağına dairdir. Çünkü naslar çok açık bir şekilde namaz kılmayanın kâfir olacağını isimlendirmişlerdir. Tekfir etmeyenlerin delillerine gelince. Yani tekfir etmeyenler neye dayanarak tekfir etmemişlerdir? 1- Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere yapışmışlardır. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi ve en meşhur olanı, şirk ayetidir. Allah اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَٰلِكَ Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Fakat Allah bunun dışındakilerini dilerse affeder diyorlar. Dilerse affeder. Bak diyorlar, Allah bir tek şirki ne yapmaz? Bir tek şirki affetmez diyorlar. Bunun dışındakiler meşiyete kalmıştır. E biz ne demiştik daha önce? Bir kaide zikretmiştik. Bir şey eğer Allah'ın dilemesine kalmışsa demek küfür değildir. Öyle değil mi? Yani hadislerde veya ayetlerde dilerse affeder, dilerse azap eder diyorsa demek ki orada zikredilen ne değildir? Küfür değildir. Çünkü küfür olsa Allah onu affetmeyi dilemez. Öyle değil mi? Bu ayet-i kerimeye dayanarak Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun dışındakilerini affeder. E, dilerse affeder. Ayetine yapışarak diyorlar ki bunlar Namaz kılmamak demek ki Allah azze ve celle dilerse ne yapar? Affeder diyorlar. Biz peki bunlara cevap olarak ne diyoruz? Zaten Peygamberimiz apaçık hadislerde namaz kılmayanın, namaz kılmamanın şirk olduğunu açıklamıştır. Öyle değil mi? Yani artık Allah şirkin dışındakileri affeder, o zaman namazı da affeder, namazın terki küfür değildir gibi bir söylem, bu hatalı bir söylem olur. Eğer Peygamberimiz hadislerde bunun açıkça şirk olduğunu söylemeseydi bu tartışılabilirdi. Ama Peygamberimiz açıkça bunun şirk olduğunu söylediği için ayetin birinci kısmına dahildir namazın şeyi öyle değil mi? Namazın terki ayetin nedir? Birinci kısmına dahildir. İkinci delilleri bunların La ilahe illallah diyenlerin cennete gireceği, La ilahe illallah diyenlere ateşin haram olacağına dair ne yapıyorlar? Deliller getiriyorlar. Ve la ilahe illallah diyenlerin aynı zamanda günlerden bir gün cehennemden çıkarılacağına dair hadisleri delil getiriyorlar. Hadisleri hepsini çoğunu biliyorsunuz. Zaten en çoğunu Müslüm'de iman kitabında ne yaptık okuduk. Mesela men qala la ilahe illallah dakhala'l cenne. Men qala la ilahe illallah summa mata ala zalika dakhala'l cenne. Men mata ve hu ya'lemu ennehu la ilahe illallah dakhala'l cenne. Öyle değil mi? Men qala la ilahe ma şehida en la ilahe illa ve enni Muhammedun Resulullah sidqan min kalbihi dakhala'l cenne. Kim la ilahe illallah derse, la ilahe illallah deyip ölürse, la ilahe illallah bilirse, kim la ilahe illallah kalbinden halisanə söylerse, kim Allah'tan başka bir şey istemeden la ilahe illallah söylerse cennete girecektir. Kim la ilahe illallah derse Allah onu ateşi haram kılmıştır. Bu hadisleri biliyoruz, bu hadisleri okuduk. Diyorlar bak demek ki bir insan la ilahe illallah doğru düzgün söylerse bu insan ne yapar? Bu insan cennete gider. E diyorlar namazı kılmanın terki, şirk ol, namazın terki, şirk olsaydı bu insan ne yapamazdı? Cennete gidemezdi. Kim burada cevap verecek? Firmiyet Tehid'in belli şartları var. Mesela hmm. ee, namaz kılmayınca da e, kuşakların belli bir kısmı yerine yetinmemiş olur. Evet. Ee, bu yüzden Firmiyet Tehid muhtemelen bir hirmiyet Tehid olmadığını söylese dahil namazı kılmadığı için Sözünün geriye olarak, olayı işte tüm bu huviyette, bu huviyette, bu huviyette ve esna sıfatlar illeme dişimli ibadetleriyle kelime-i tevhidler faydalanmalı olsun. Tamam. Güzel. Arkadaş diyor ki, bu kelime-i tevhid diyor, kuru bir kelime değil. Yani hemen La ilahe illallah diyen böyle cennete gidemiyor. Allah Azze ve Celle'nin bahsetmiş olduğu La ilahe illallah, diğer ayet ve hadislerde bazı şartları kendinde toplayan bir La ilahe illallah'tır. Öyle değil mi? La ilahe illallah'ın birinci şartı nedir? Kişinin la ilahe illallah'la İslam'a girebilmesi için birinci şart nedir? Tağutu inkar edecek. Öyle değil mi bir adam? Yani tam ilim yani bir la ilahe illallah'ın manasını bilecek. Adam ne söylediğini bilecek. Şirkten beri olup bir de ne yapacak? Tağutu inkar edecek. Şirkten beri olup tağutu inkar edecek. E zaten namazı terk eden bir adam. Açık naslarla şirkten beri olmamıştır ki bu la ilahe illallah onu cennete götürsün, ateşe ona haram kılsın. Bir gün onu yapsın? Bir gün onu cennetten çıkarsın. Bir de hatırlıyorsanız arkadaşlar biz şöyle bir nokta demiştik. Bu çok önemli bir nokta. Demiştik ki isimli insanlar amel noktasında insanların şöyle bir yanlış anlaması var. Mesela diyelim ki bir amel. Adam diyor ki amel bir tane ameli terk etmek adamı küfre sokar mı? Hemen mesela bunu getiriyor. Yani adam la ilahe illallah dedikten sonra, imana girdikten sonra bir ameli terk etti diye adam kafir olmaz. Bütün amelleri terk ederse bile ihtilaflıdır diyor. Yani hiç amel yapmazsa bile alimler ihtilaf etmiş diyor. Hadi sizin görüşünüzü alsak diyor. Amelleri külliyen terk eden bir adam kafir olsa bile diyor. Bir tane ameli terk eden adam kafir olmaz ki. Kim buna cevap verecek? Söyle. Bu amelin olmadığı namazın ise dinin olduğundan dolayı. Yok. Ben başka bir cevap istiyorum. Doğru cevap doğru. Başka bir isimle cevap istiyorum. Kim Yok. Buhari dersini hatırlayın. Biz demiştik ki iman 3 kısımdır. Öyle mi? İman üç kısımdır. Asli iman, vacip iman, bir de müstahap olan iman. Bazı ameller vardır, asli imana girer. Asli imanın tanımı neydi? Olmadığında imanın olmadığı. Bütün şeyler asli imana girer. Hem fiiller hem terkler. Olmadığı zaman, iman olmazsa, iman olmazsa olmazı asli imandır. Vacip iman neydi? Kişinin cennete girebilmesi için, azaptan kurtulabilmesi için, yapması gereken ameller ve terk etmesi gereken ameller vacip imana gider. Müstehap iman neydi? Kişinin imanda kemale erebilmesi için yapması gerekenler ve terk etmesi gerekenler müstehap imanda toplanır. Namaz, biz bir amelin imanın hangi bölümüne girdiğini anlayabilmek için naslara bakmamız lazım. Mesela diyelim ki örnek, puta tapmak nedir? Bir eylemdir, öyle değil mi? Bir ameldir. Puta tapmak neye girer? Puta tapmayı terk etmek imanın kısmına girer? Asli imana girer. Çünkü dinin olmazsa neydir? Olmazıdır. Kişi din, dinde olabilmesi için puta tapmayı terk etmesi lazımdır. Öyle değil mi? Hakeza namazın terki. Dinin olmazsa olmazıdır. Kişinin dinde kalabilmesi için asli imanı mutlaka yerine getirmesi lazım. Bu da nedir? Namaz da asli imana dahil olan amellerdendir. Niye? Çünkü naslar açıkça namazın terkinin küfür olduğunu beyan etmişlerdir. Bundan dolayı ne diyoruz? Bundan dolayı diyoruz ki, amelin terki doğrudur. Hep Yani bir tane amelin terki insana gö küfre götürmeyebilir ama bu genel bir kaidedir. Amellerin içinde bir de ne vardır? İstisnalar vardır. Asli imana giren terkinin insanı e, küfre götürdüğü bir takım neler vardır? Ameller vardır. Üçüncü delilleri bunların arkadaşlar. Bunlar şefaat hadisinde Ebu Sa'id-i Hudri'nin bir rivayetini getiriyorlar. Hani şefaat hadisini biliyorsunuz da Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Yavaş yavaş insanları ateşten çıkarıyor. Mesela kalbinde zerre kadar iman olan, La ilahe illallah deyip de kalbinde zerre kadar hayır olan, Alp'a kadar hayır olan insanları böyle böyle böyle ne yapıyor? Ateşten çıkarıyor. Bir rivayette diyor ki, Allah öyle bir grubu çıkaracak ki, La ilahe illallah diyen bir grup, lem yamelu lillahi خَيْرًا kat Allah için hiçbir amel yapmamışlardır. Allah için hiçbir amel yapmamışlardır diyor o ateşten çıkarılacak olanlar. Bu alimler diyorlar ki, bak diyorlar, adam hiçbir amel yapmamasına rağmen Allah azze ve celle bu adamın La ilahe illallah dediğinden dolayı ne yapmıştır? Ateşten çıkarmıştır diyorlar. Ondan dolayı diyorlar, biz diyoruz namazı kılmayan ne olmaz? Kafir olmaz. La ilahe illallah demişse, hakkını yerine getirmişse bu adam cennete gider. Buna nasıl cevap veriyor alimler? Bir, bazı alimler bu rivayetin şaz olduğunu söylüyorlar. Yani sadece Ebu Said'l-Hudri rivayet etmiştir. Ve kendinin dışında daha güvenilir olan alimlere ne yapmıştır? Ee, sahabelere muhalefet etmiştir. Şaz'ın tanımı neydi Muhammed? Şaz hadis. Kendinden daha güvenilir olan bir raviye, raviye. raviye muhalefet etmesi. Evet. Tabi bu ne değildir? Bu e, çok tutarlı bir görüş değildir. Çünkü bu öyle değil. Bu sıkanın ziyadesidir. Güvenilir olan ravinin ziyadesidir. Bu da nedir? Makbuldur. Kimseye de muhalif değildir. Ne demişler bazı alimler? Şöyle bir açıklama getirmişler. Demişler ki, şefaat hadislerini bir araya topladığımız zaman melekler ateşe gittikleri zaman insan kimleri çıkarmaları gerektiğini nereden tanıyorlar ateş haline Secde izinden tanıyorlar. Demek ki burada kas edilen amel demişler. Hangi ameldir? İşte vacip olan ameller. Yani vacip imana dahil olan, müstehap imana dahil olan amellerdir. Yoksa secde izinden insanları tanıyıp Ne yapıyorlar? Secde izinden insanları tanıyıp insanları ateşten çıkarıyorlar Ateşte bir sürü insan var Bir de her la ilahe illallah diyeni bir kere de Allah çıkarmıyor Parça parça çıkarıyor Kalbinde kardal tanesi kadar iman olanları Daha sonra çıkarıyor Kalbinde buğday kadar iman olanları daha önce çıkarıyor Öyle değil mi? Onun için demişler buradaki amelden kasıt nedir? Buradaki amelden kasıt asli imana dahil olan ameller Değildir Veya demiş bazı alimler Bu hadiste gelenler Nedir? Bu hadiste gelenler şeriatın hükümleri belli olmadan önce iman edip de ölen insanlardı. Yani adam iman etmiş ama hiçbir hüküm yok ortada. Yani Allah, Mesela düşünün ilk Hz. Hatice iman ettiğinde daha belli bir hüküm var mıydı ortada? Belli bir hüküm söz konusu değildi. Öyle değil mi? <gülüyor> Peygamberimiz iman ettiğinde belli bir hüküm var mıydı belli bir hüküm yoktu. Demişler ki <gülüyor> Bu adamlar Şeriatın hükümleri farz olmadan önce ne yapan adamlardı? Vefat eden adamlardı demişler. Şimdi bu hadis ne olmuş oldu? Bu hadis üç dört tane ihtimali kendinde barındıran bir hadis oldu. Öyle mi? Zaten bunun ismi ne oldu? Zannî-ü delale oldu. Delaleti zannî olan bir hadis oldu. E bu aynı zamanda iki üç manaya geldiği için müteşabih durumuna düştü. Bunu nasıl anlamak lazım? Muhkem olan hadislerin. Açık ve tek mana ifade eden hadislerin ışığında anlamak lazım. Yoksa ne olur? Allah muhafaza insan kalbi de eğrilik olanlar zümresinden olmuş olur. Buraya kadar anlaşıldı mı? Bunlar en kuvvetli belirgin deliller. Bunlar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi bir de bunların yanında bazı hadisler var. Bunların kimisi sayh olup da hiçbir şekilde namazı kılmayanın işte, ee, kafir olmayacağına dair Namaz kılmayanın kafir olmayacağına delalet etmeyen hadisler veya namaz kılmayanın kafir olmayacağına delalet edip de ama zayıf olan hadisler. Yani senedi sayf olmayan hadisler. Bunlardan en baştaki nedir? Bunlardan en baştaki işte kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Allah diyecek bakın eğer kulumun farzları tamamsa zaten tamamdır cennete götürün. Yok eğer kulumun farzlarında bir eksiklik var ise o zaman ne yapın? O zaman onun... Ee, Nafilelerinden alın, onun farzlarını tamamlayın. Diyorlar eğer fazlaların terki küfür olmuş olsaydı bu adam ne yapmazdı? Bunun e, nafilelerinden alıp buna e, farzları tamamlanmazdı diyorlar. Biz ne diyoruz? Bu hadis birinci olarak alimler bu hadise zayıf demişlerdir. merfu olaraktan, peygamberimize nakli olaraktan alimler bu hadise zayıf demişlerdir. Mevkuf olarak ne yapmışlardır? Mevkuf olarak bunu, e, bu hadisi kabul etmişlerdir. Yani sahabe... ...den kabul etmişlerdir. Yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan... ...merfi olarak kabul edilmemiştir bu hadis. Bundan dolayı da... E, ...velev ki diyelim bu hadis kabul edilse de... E, ...konu hakkında biz demiştik... ...bütün hadisler bir araya toplanılarak... ...bir sonuca ne yapılır? Bir sonuca ulaşılır. Ap açık naslar, muhkem olan, tek mana ifade eden nasların hepsi... ...namaz kılmayanın kafir olacağını söylemiştir. İhtimalli naslarla... ...namaz kılmayanın kafir olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır... Onun için ne diyoruz? Onun için diyoruz ki bu nasları, bu, bunlar ışığında anlamak lazım. Ha diyelim bu bir sahabe görüşü kabul edelim bunu. Yani o da sahabe açık bir şekilde namaz kılmayanın kafir olmayacağını söylememiş. Sadece bunu nakletmiştir. etmiştir. Sahabe sözü usulde hüccet midir? İhtilaflıdır demiştik. Hüccet diyenler ne diyorlar? İki tane şart olması lazım diyorlar. Ne olacak? Bir nasla muhalif olmayacak, başka bir sahabeye muhalif olmayacak ayrıyeten. E burada hem nasla muhalefet söz konusudur, hem de başka bir sahabeye nedir? Hem de başka bir sahabeye muhalefet söz konusudur. Yine başka bir hadiste Peygamberimiz diyor ki, Beş vakit namaz vardır diyor. Kim bunlarla Allah'ın huzuruna gelirse, Allah'ın ona bir sözü vardır. Allah onu bir şekilde ne yapacaktır? Cennetine koyacaktır diyor. Kim de diyor, وَمَنْ لَقِيَ اللّٰهُ وَمَنْ لَقِيَ Kim de diyor, Allah'la bu namazlarla karşılaşırsa ve entekes منهn şeyen istihfafan bi ve o namazların hakkını biraz küçüğe alıp da onlardan bir şeyler eksiltmişse diyor Allah azze ve celle onu azap eder dilerse onu affeder. Bak şimdi bu hadisi iyi şey yapın bu hadisi iyi düşünün. Peygamberimiz diyor beş vakit namazla gelen Allah onu cennete götüreceğine dair söz vermiştir. Tamam? İkinci bölümde bak beş vakit namazı terk eden demiyor. Ne diyor? Kim o namazlarla, Allah'la karşılaşırsa yani namazları kılmış adam ama ne yapmış? اِنْ تَقَسَ şeyen? istihfafen شَيْءًا اِسْتِغْفَا Tam kemalini gözetemeyip ne etmiştir? Bazı şeyleri eksiltmiştir o namazdan. Yani mesela namazları getirmiş ama diyelim ki hızlı hızlı kılmış mesela namazları. Tam tadili erkana riayet etmemiş mesela bu adam. Ne olmuş oldu şimdi bu adam? Namazı terk etmiş olmadı bu adam. Bu adam ne yapmış oldu? Bu adamın yapmış olduğu sadece namazın gereği gibi namazı kılmadı. Allah dilerse affeder, dilerse e, azap eder. Bunlar diyorlar ki bak demek ki namazın e, insan terk ederse Allah'ın meşiyetine kalmıştır diyorlar. Biz ne diyoruz? Bu hadisten namazın terk edileceğine dair bir rivayet, bir anlam çıkmaz hiçbir şekilde öyle mi? Açık açık diyor kim Allah'la bu namazlarla Allah'a gelirse ama onlardan bir şey eksitmişse Yani bu da neyi gösterir? Ee, onun hakkından bir şey eksiltmeyi ne yapar? Onun hakkından bir şey eksiltmeyi gösterir. Şimdi e, bu da bunların neydir? Bu da bunların delilleridir. Tabi bütün delilleri bunlar mıdır iki tarafın? Değil. Daha birçok delilleri var. En ma'kul, en çok yaygın olan delillerini biz e, zikretmeye çalıştık. Ve dedik ki bunların içerisinden e, racih olan da nedir? Bunların içerisinden racih olan da namazı kılmayanın küfre düşeceğine dairdir. Şimdi peki kaç vakit namazın terki insanı küfre götürür? Yani bunun ölçüsü nedir? Mesela diyelim ki bir adam var bir vakit namaz kılmıyor. Bir adam var beş vakit kılmıyor bir cuma namazı kılıyor. Bir adam var bayramdan bayrama namaza gidiyor. Bir adam var sabah namazlarını genellikle kaçırıyor. Bir adam var işte işten dolayı bazen öğleyi kılmıyor, bazen ikindiyi kılmıyor. Dört vakit kılıyor. Vak ne yani bunun şeyi ney? Bunun ölçüsü eğer ney? Selef ulemasından bazıları demişler ki, kişi bir vakit namazla terk ederse özürsüz bir şekilde kişi kafir olur demişler. Bunun demişler, bir ölçüsü azı çoğu yoktur, dedi, içki gibidir demişler, azı da çoğu da haramdır. Bir vakti de terk etse adam kafir olur, iki vakti de terk etse adam ne yapar? Kafir olur demişler. Bazı Selef uleması demişler ki, özrün dahil olduğu kadar terk ederse kafir olur, yoksa olmaz. Özür nedir? Cem'dir. Öyle değil mi? İki vakit yani. İki vakti Allah toplamayı, bir araya getirmeyen yani o iki vakti Allah birleştirmiş. O iki vakit müddetince insan ne yapar? Bekler. Eğer karşıdaki hala namaz kılmıyor ise kafir olur demişler. Ama arkadaşlar, insan hem lügat olarak baktığında, hem birkaç hadise baktığı zaman kişinin namazı terkiyle kafir olabilmesi için namaza muhafaza etmesi ve namazı muhafaza etmemesi söz konusudur. Mesela Peygamberimiz bak bu hadislerde açık şekilde namaz kılmayanın kafir olacağını söylediği hadislerde sala diyor Peygamberimiz, namazı terk etmek diyor. Başka rivayetlerde men salat diyor. Kim namazı terk ederse, şüphesiz ki bir vakti terk eden adama, bir vakti kılmayan adama namazı terk etti denmez. Öyle değil mi? O namazı kılmadı denir. Namazı terk etti denilebilmesi için mesela adam diyelim ki namazı bıraktı bir hafta namaz kılmadı bu adama ne denilir? Namazı terk etti denilir. Tarikusera denilir. Lugat olarak. Ama bir vakti kılmayana namazı terk etti ne yapılır? Denilmez. Mesela diyelim ki bir adam üç gün dört gün namazı bırakırsa bu adama namazı terk etti ne yapılır? Namazı terk etti denilir. Aynı şekilde peygamberimiz işte kim beş vakit namaza muhafaza ederse. İşte nur olur, burhan olur onun için. Kim de muhafaza etmezse işte Karun'la, Ümeyye ibn-i Firavun'la beraber diriltilir diyor Peygamberimiz. Bir şeye muhafaza etmek nedir? Sürekli bir şekilde devam etmektir. Muhafazayı terk etmek ise sürekli bir şekilde ne etmektir? Namazı bırakmaktır. Adam bir kılıp bir kılmıyorsa, yani mesela diyelim ki üç vakit kılıyorsa, bir vakti tembellikten dolayı kaçırıyorsa falan, küfre girme ihtimali de yüksektir. Ama umuyoruz ki nedir? Umuyoruz ki Allah azze ve celle bunları Dilerse affeder, dilerse azap ettikleri zümresinden Eyler. Yani namazın bazısını kılıp bazısını e, Kılmayanlar için. Ama bunların da küfre girme ihtimali nedir? Yüksektir. Çünkü bu konuda açık bir nas bunu ölçüsünü belirten açık bir hudud e, Söz konusu değildir. Peki Biz namaz kılmayanın e, Kafir olacağını söyledik. Namaz kılmayanın kafir olmayacağını Söyleyen alimler Hadi biz namaz kılmayan kafir olduğunu söyledik. O zaman namaz kılmayan ne yaparız? Mürtet diye öldürürüz. Öyle değil mi? Bir adam Müslüman olduktan sonra namaz kılmıyorsa tövbeye çağrılır. Ondan sonra mürtet olarak ne yapılır? Mürtet olarak öldürülür. Peki namaz kılmayan kafir değil diyen alimler bu konuda ne diyorlar? Kim söyleyecek bize? Hmm. Yok mu söyleyecek olan? Harbi mesele göre hapis edilir. Şâfi mezhebine göre... Niye Hanefi'yi başta zikrediyorsun? Hanefi olduğun için mi? <gülüyor> Şafii mezhebine göre öldürülür. Müslüman mezarlığına gömülür. Hadden öldürülmüştür çünkü. Hı. Hanefi mezhebine göre de hapsedilir. Her beş vakit namaz kılmadığı vakitlerde dayak atılar vücudundan kan gelinceye kadar. Malik ile? Ama, ama bilmiyorum. Hanbelilere göre zaten mültet olarak öldürülür. Öldürülür. Kâfirlerin mezarlığına gömülür. Hanefi Hanbelilerde namaz kılmayan kafir mürted olarak öldürülür. İmam Şafii'de namaz kılmayan adam, fasık, büyük günah işleyen bir adam gene öldürülür ama ne olarak öldürülür? Had olarak öldürülür. Yani nasıl zina yapan öldürülüyor ama tekfir edilmiyor, öyle değil mi? Namaz kılmayan da bu şekilde öldürülür. Mezhepte bir rivayette de Müslüman mezarlığına gömülmez. Bir rivayette yani namaz kılmayan Müslüman mezarlığına ne yapılmaz? Gömülmez. İmam Malik'te namaz kılmayan herkese ne yapılır? Öldürülür ama ne olarak öldürülür? Müslüman olarak öldürülür. Ölüm, ölüm şekli nedir? Zina yapan gibi mesela, insan öldüren gibi. Müslümandır ama ceza olarak ne yapılır? Öldürülür. Bunlar neye dayanıyorlar? İşte Peygamber aleyhissalatu vesselam Ya Resulallah biz o yöneticilerle savaşalım mı? Hayır, namazı kıldıkları müddetçe savaşmayın. Ya Resulallah şunu öldüreyim mi? Hayır, o olur ki namaz kılıyordur. Gibi naslara dayanaraktan namaz kılmamanın insanın ölümüne sebebiyet vereceğini delil almışlardır. İmam bu Hanifenin mezhebinde ne namaz kılmayan kafirdir, ne de öldürülür. Ne yapılır? Bu adam hapsedilir. Bu adam öldürülmez. Fakat bu adam hapish süresinde bir abinin dediği gibi işte her namaz kılmadığında bir işte dövülebilir ve arada arada farklı azap çeşitleriyle namazı kıldırmak için bu adama ne yapılır? Bu adama baskı uygulanır. Yani aç bırakılır. Mesela işte ne bileyim kimseyle görüştürülmesi yasaklanır ve benzeri baskı çeşitleriyle ne yapılır? Başka çeşitleriyle bu adamın namaz kılmasına e, bu adamın namaz namaz kılsın diye uğraşılır. Bu namaz meselesinde soru sormak isteyen var mı? Var mı? Bilmiyorum. Allahu alem. Olmasına gerek yok Hanefilerde biliyorsunuz. Ee, Hanefi mezhebi zaten başta başına bir delil. Hanefi mezhebi başta başına bir delilmiş. bu Hanefi'nin şey yetiyor değil mi? Karizması yetiyor. Hanefi mezhebi zaten kafir olduğuna Hanefi mezhebinin delili var. Hanefi mezhebinin delili ne? Hanefi mezhebi zaten cumhurla beraber bu saydığım delilleri alıp diyorlar ki namaz kılmayan kafir değildir. Öldürülmesine gelince diyorlar peygamberimiz diyor ki la yahillu damu muslimin illa biihd'i Müslümanın kanı üç şey olmadan helal olmaz diyor. Öyle değil mi? Ee, evliyken zina yapmak Ondan sonra e, Dinini terk etmek Bir de <gülüyor> ee, e, en Neydi? Neyse Bir kısas zi, Evliyken zina yapmak Bir de kişinin dinini yapmaz terk etmesi Bak diyorlar burada ne yoktur Burada namaz e, yoktur e, diyorlar. Ondan dolayı da namaz kılmayan Aynı zamanda da öldürülmez diyorlar Hanefilerin delilleri de bu Bunu usulü yapınca, diğer ahadlar hepsi ne oluyor? Gidiyor. Geçen anlattık ya. Hanefilerde ahad, hadisle amel etmenin şartı kaçtı? Üç. üç. üç. Neydi onlar? Râmi fıkhıçı olacak, Kur'an'da bir usule tersi olmayacak. Hadisi rivayet eden ameliyle rivayet ettiğini ters hareket etmeyecek. Ters hareket etmeyecek değil mi? Demiştik Hanefilerin peki bu üç şartından en ayak kaydıran hangisi? Kurandaki usule tersi Kur'an'da bir usule, Kur bir usule, bir usule muhalif olmayacak yani. Usul imamın fetvası bile olabilir. Ondan dolayı mesela bir usul alıyor adam kendine, diyelim ki bu hadisi usul kabul etti. Müslüman'ın karına üç şeyden başka helal olmaz dedi. Kalan kabara haddler dogalarak ne olmuş oluyor? Bu usule muhalif olmuş oluyor, hani namaz kılmayanın öldürüleceğine dair işaret eden hadisler. Bir de o namaz kılmayanın öldürüleceği hadisleri genelde mefhum ya, Mesela umulur ki namaz kılıyor. Ha demek ki o zaman kılmasaydı öldürülürdü. Hanefiler bu iş, bu delil alma yöntemini kabul etmiyorlar. Mefhumul muhalefeye Hanefiler ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar yani. Dedim ya yani burada onların bütün delillerini ortaya getirmedik. Yoksa çok farklı yönlerden tartışmışlar. E, meseley meseleyi? Allahu alem. Okuyalım mı yeter mi? Yeter değil mi? Bu kadarı yeter size. E tamam.